Bu ihtimali ciddi olarak göz önünde bulundurmak gerekir. Zaten şimdiye kadarki büyümesi de pragmatik ve uzlaşıcı yaklaşımıyla yakından bağlantılıdır. Kapitalist sistemin askeri, istihbari, ekonomik, kültürel, medya, sanat, reklam ve bilimsel teknik gücüyle baskı ve uzlaşmayı bir arada yürütmesi başarılı sonuçlar vermiştir. Halkların ikinci bir Hristiyanlık ve barbarlık uzlaşmacılığıyla ...hakim sistem içinde erimemesi için... ...öncelikle zihniyet gücüyle... ...demokratik komünav duruşu birleştirip... ...ilkeli uzlaşmaları da göz ardı etmeden... ...demokratik uygarlık hamlesini yenileyip... ...sisteme dayatmasıyla mümkündür. Tahakkümcü güçlerin... ...tarihsel gelişimi nasıl zincirin halkaları gibi... ...bir bütünsellik taşıyorsa... ...özgürlük güçlerinin hareketi de... ...benzer bir diyalektik gelişme içindedir. Her halkanın biçimi değişik de olsa... Aynı özgürlük istemini çağlar boyu halkalara ekleyip getirir. Burada biçimin rolünün bir kez daha koruma ve taşıma olduğu ortaya çıkıyor. Özün ise zenginlik, derinlik kazanma gibi bir özelliği vardır. Halkalar az veya çok zenginlik taşımalarını biçim tarzlarına bağlı olarak gerçekleştirirler. Toplumun dilinde bu halkalara yapılanma, örgütlenme de denilir. Tahakkümden ötürü özgürlük ihtiyacı geneldir. Her halkın özgürlük ihtiyacı ve tarzı üzerindeki tahakkümün durumuna bağlıdır. İster bireysel, ister toplumsal boyutlarda olsun, tahakkümlülük hüküm sürdükçe özgürlük ihtiyacı ve mücadelesi de devam edecektir. Özgürlük ihtiyacı gelişme için şarttır. Yokluk özgürlüğün katliamıyla ancak gerçekleşebilir. Yokluk gerçekleşmedikçe özgürlüğün gerektiğinde kayaları parçalayan bitkiler misali üzerindeki her baskı duvarını delip, ...kendi mecrasında akma iradesi durdurulamayacaktır. Orta Doğu halklarının özgürlük problemini... ...tarihsel gelenekle birlikte değerlendirmek... ...bütünsellik halkasallık açısından önemlidir. Özgürlük mücadelesinin her zamanda süren bir tarihi vardır. Önemli olan bu tarihi zamanın özgürlüğü içinde tespit edilmesidir. Tahakküm güçlerinin başardıkları önemli bir işlevi de... ...toplumun, halkların özgürlük problemini yatsımaktır halkların, bireylerin böyle bir sorunları olmadığına onları inandırmaktır. Tek geçerli, evrensel ve mutlak olan kendi tanrılı, ihtişamlı, kahramanlıklı ve kutsallık dolu tarihleridir. Toplumun olağanüstü zengin tarihini böylesine soyut, anlamdan uzak, figüratif değerlerle yatsıyıp, olmayan veya çok kanlı, vahşetten de öteye istismarcı tarihlerini birer tanrısal yürüyüş gibi sunma ustalığıdır. Toplumsal özgürlükçilerin temel kayıp nedenlerinden birisi işte bu tür tahakkümcü tarih söylemlerine yenik düşmeleridir. Kazanmaları için de başta gerekli olan kendi tarihlerini yaşama güçlerini gösterebilme yeteneğidir. Kendi özgürlük tarihini hatta bu olmasa bile geleneğini ahlaki tutum olarak sergileyebilmek gereğidir. Özgürlük istememek gibi bir durum eğer baskı varsa asla söz konusu olamaz. Bu soyut değerlendirmeleri Orta Doğu toplumunun çok durgun gibi görünen gerçeğine bir anlam vermek için yapıyoruz. Orta Doğu'da toplumsal özgürlük tarihi vardır, hem de çok yoğun ve derinliklidir. Onu tarihte ayırt etmek, gün ışığına çıkarmak, özgürlük mücadelecilerinin öncelikli görevidir. Ot kökeni üzerinde yeşerir. Günümüz özgürlük mücadelesi de özgürlük kökeni gelenekleri üzerinde ancak yeşerebilir. Yazının ilk bölümlerinde taslak düzeyinde yaptığımız için tekrarlamayacağız. Çağdaş Roma İmparatorluğu'nun sınırları içinde çeşitli eyalet güçlerinin kuşatması altında yaşıyoruz. Tarihte de çokça görüldüğü gibi eyalet valileri, günümüzün bölge devletleri zalim olurlar. Hazreti İsa'yı Yahudi eyalet valisi Pilatus Çarmıha gerdi. Aslında Hazreti İsa simgedir. Binlerce benzer olgunun sel olup taşmasıdır Hristiyanlık. Yine tarihte eyalet valilerinin... ...sık sık isyan ettikleri görülür. Bazen kazanabilirler. Belli süre sonra... ...ya kendileri bir imparator olur... ...ya ıslah olurlar... ...ya da isyanları içinde boğulurlar. Bu sistemin kendi içindeki bir olayıdır. Özgürlükle toplumsal anlamda... ...bir değeri yoktur. Varsa bile dolaylıdır. Bu tür eyalet direnişlerini toplumsal özgürlük... hareketleriyle karıştırmamak gerekir. Çağdaş imparatorluk gerçeğini... kavrayışta aşmadan... Ona karşı savaşımın kazanım şansı da yoktur ya da tesadüfler sonucu olur ki onun da fazla değeri yoktur. Bölge eyaletlerinin yeniden yapılandırılmaları yaşanan kaostan ötürüdür. Kaotik durumun kendine has gerçekliğinden sıkça bahsediyoruz. Çünkü kaos, özgürlük ve yaratım şansının en yüksek olduğu bir zaman aralığıdır. Bu kısa zaman aralığında en ihtiyaç duyulan özgürlük cephesi açısından gerekli anlam gücüdür. Bilmedir, tarih ve çağını bilmedir. Genelde 5000 yıllık, daha yakında 260 yıllık hegemonik, kapitalist hegemonya dönemi, dönemlerden sonra sistemin kaos aralığında patlaması bir olgudur. Sıkı değerlendirmeyi gerektirir. ABD önderliğinde çağdaş imparatorluğun kaosa cevaplarını ana senaryolar halinde gösterdik. Bunu halkların toplumsal özgürlük güçlerinin senaryosunu gerçekçi çizmek için yaptık. Toplumsal güçlerin cevabı ne eski Roma'daki içten Hristiyanların ne de dıştan barbarların yaptığı gibi olur. Bu örneklerden ders çıkarılabilir ama taklit edilemez. Günümüzde real sosyalizm ve ulusal kurtuluş tarzı bir cevabımız da olamaz. Çünkü bu cevaplar kazandıkları halde temel yanlışlıklarından ötürü sistemle eklenmekten kurtulamadılar veya geri kalmadılar. Kendi cevabımız kendi bilme tarzımızdır. Zihniyet devrimiyle kastedilen özgür toplum bilinci ve inancıdır. Bilinç sadece olup biteni bilme değildir. Nasıl yapılacağını da bilmektir. İnanç ise bildiğine inanmak ve gereklerini yapmaktır. Uygulama gücünü, kararlılığını ifade eder. Orta Doğu toplumuna egemen kılınan zihniyet yapılarını iyi tanımadan, aşılması gereken yanlarıyla miras alınması gereken yanları ayırt etmeden, yine karşı mücadele verilmesi gereken zihniyet kalıplarını tanımadan... Doğru, yetkin bir ideolojik mücadele verilemez. Zihniyeti kazanmak demek, donanmamız gereken toplumsal bilinci ve inancı büyük bir emek ve ahlaki duruşla elde etmek demektir. Zihniyet dünyasını büyük kılmayan, uzun süreli özgürlük mücadelesini yürütemez. Yozlaşmanın başladığı an ve yer, zihniyetin boşaldığı ve bittiği yer ve andır. Orta Doğu'nun tüm bilge ve peygamberlerinin yaptıkları özünde zihniyet savaşıdır. Zihniyet ahlakla bağlantılı kılınmadıkça değersizdir. Ahlak, bilincin aydınlattığı rotada tüm engellere ve yetersizliklere rağmen yürüme gücüdür. Toplumun olmazsa olmaz vicdani değerlerinde ısrardır. Bilinçle ahlak arasında bağın kopması, serseriliğin, avareliğin kol gezmesidir. Zihniyetimiz karşı tarafın zihniyetini de yakalamalı ve ihtiyacı kadar ondan beslenmelidir. Devlet gücünün zihniyeti her zaman güçlü örgütlenmiştir, küçümsenemez. Bu zihniyeti kuşatmadan başarılı bir çıkış çözüm geliştirilemez. Zihniyet ve ahlaktan kopuk politika ve eylem, askeri olanı da dahil her zaman serseri bir mayın gibi altımızda patlayabilir. Politika ve eylemlerimiz her zaman zihnimizin aydınlığında ve ahlaki tutumumuzun kesinliğinde seyretmelidir. Aksi halde... Karşı zihniyetlerin politik hamlelerinin Aleti olmaktan kurtuluş sağlanamaz Zihniyet savaşları bu ana başlıklar altında Başarıyla yürütülmeden Politik hamlelere girişmenin Sakıncalarını sürekli belirtiyoruz Tarihin büyük çilecileri Biraz da insanlığa ders vermek için Bu sakıncaların tekrarını önlemek için Büyük insibalara çekilerek Gerekli zihin gücünü kazanmaya çalışırlar ABD bir imparatorluk gücü olduğu halde Yüzlerce think tank, zihniyet düşünce kuruluşları kuruluşu ile boşuna çalışmıyor. Tarihsel tecrübeden iyi bilmektedir ki yürüdüğü alanlar hakkında ne kadar bilinç sahibi olursa o denli kendine göre doğru yapacaktır. Bölgede yeniden canlanan İslam ve tarikatlar aslında yine bazı sosyal kesimlerin kendileri için gerekli zihniyet kazanma istemlerinden doğmaktadır. Tarikatları çözmeden daha genelinde yeniden canlanan İslamcılığın Toplum üzerindeki etkisini araştırmadan doğru bir zihniyet mücadelesi verilemez. Aynı şey milliyetçilikler için de geçerlidir. Bir nevi çağdaş, etnisitecilik olan milliyetçi zihniyetin toplumdaki geçerliliğini nasıl örgütlenip doğduğunu anlamadan Orta Doğu'da yetkin bir ideolojik ve pratik mücadele yürütülemez. Halen varlığını sürdüren ailecilik, kabilecilik türü etnik gücün zihniyetini de iyice kavramak ve yanıt vermek gerekir. Tüm bu zihniyetlerin kavranıp kuşatılması, ilgililerine ihtiyaçları olan gerçek zihniyet değerlerinin verilmesi, pratik savaşımlardan kat ve kat zor ama gerekli öncül görevler olarak anlaşılmalıdır. Orta Doğu'da zihniyet savaşına girerken, tıpkı Hazreti Musa gibi İbrani kabilesini yürütmek, Hazreti Davud gibi golyatla savaşmak, Hazreti İsa gibi havarilerini seferber etmek, Hazreti Muhammed gibi müminlerini işe koşturmak gerekir. Yine Sokrat heyecanıyla kendini bil, Perikles coşkusuyla demokrasiye değer ver, Aristo'nun bilimiyle İskender'e yol aç demesini bilmek gerekir. Orta Doğu'da zihniyet kazanmak demek, Rönesans heyecanıyla doğaya koşmak, insanı sevmek, bilime susamak, Reformasyonda dinsel dogmaları delip geçmek, özdeki gerekli inancı elde etmek, aydınlanmayla bilimi, felsefeyi ve sanatı halka taşımak, grup grup aydınlar hareketini özgürlük uğruna seferber etmek demektir. Orta Doğu'da yürürken düşünmek, düşünürken yürümek ancak böyle tanımlanabilen bir zihniyetle birlikte olursa anlam taşır. O zaman Neolitik çağların doğal canlılığı her şeye kutsal, coşkulu yaklaşım gücü kazandır. Uygarlık çağlarının derslerle dolu mitolojik düşüncesi yine hikmetlerin kitapları bir bir açılır önümüze. İnsanlaşmanın, uygarlaşmanın, o korkunç ve kutsal, donduran ve heyecanlandıran, yaşamı yücelten ve aşağılatan tarihi okunur. Kutsal kitapların, o büyük peygamber tecrübelerinin gerçek anlamı canlanır. Kurumuş uygarlık derelerinin bir bir canlanışı, harabelerin kentleşmesi, höyüklerin canlanmış saf köylülüğü belirir. En zaliminden en zenginine, Nemrutundan Karun'una, Eyyub'ünden mazlumuna, ...ferhatına ve kemaline kadar... ...kara ve ak değerler dökülür ortaya. Zihniyet savaşı... ...tüm bu değerlerin dile gelişidir. Kafamızda ve yüreğimizde... ...yeşermesidir. O zaman hiçbir güç ve hayatın... ...hiçbir adi gereksinimi... ...oyalama gerekçemiz olamaz. Hepsini derya kadar bilinç... ...sel kadar coşkulu irademizle çözer... ...aşar gideriz. O zaman politikaymış, askerlikmiş... ...dahice üzerinde durur... ...ve destansı cevabını veririz. Orta Doğu'nun güncel zemin ve zamanında... ...klasik sağ ve sol dinci... ...milliyetçi duruşlarla bir menzile varılamaz. Peygamberce deyişle küfürden kurtulunamaz. Yeni solla, ayağı yere basmayan sivil toplumculukla... ...tarihten ve emekten habersiz kadın hareketiyle de... ...bir yere varılamaz. Daha çok sıkışmış, iflas ettirilmiş... ...şehir küçük burjuvalarıyla... ...bu tür zihniyetsiz ve imansız yürüyüşlerle ancak pikniğe çıkılabilir. Hele hele rantçılığa batmış, koltuk sevdasına kapılmış ucubelerle... ...ne bir düşüncenin ne de bir inancın savunusu yapılabilir. Orta Doğu'nun çok gün görmüş, binlerce yerinden vurulmuş insanına, halklarına hiçbir yanıt olunamaz. Orta Doğu'nun toplumsal gerçekliği üzerinde harekete geçerken... Tanımı böyle yapılabilen bir zihniyetin içini doldurarak yürümek bizi yerlere gömülü tarihe götürecek, küllenmiş yüreğine kavuşturacaktır. Işık arayan gerçeğine kavuşturacaktır. İşte o zaman gerçek tarihine ve özgürlük sevdallarına yaraşır soylu mücadelenin içine girilecektir. Hiç durdurulamayacak, saptırılsa da, ihanete uğrasa da, katledilse de yine bir yerlerden sökün edip hedefine yürüyecektir. O zaman tarih bizim olacak. Yürek hep bizlerle çarpacaktır. Toplumsal gerçeğimiz var eden tanrısallığımıza dönüşecektir. Halklarımız bin yılların özlemini duydukları ve hak ettikleri özgürlüklerinin sahibi olacaktır. Orta Doğu toplumunun kaos çıkışındaki politik seçeneği sadece bölgesel değil, evrensel düzlemde de özgürlük problemine yanıp teşkil edebilecek nitelikleri taşımak durumundadır. Bölgede küresel hamlenin kaderi çizilmektedir. ABD önderliğindeki sistemin başarısı dünyanın tüm geleceğini belirlediğinden ötürü bu böyledir. 20. yüzyılda feodal güçlerden derlenen iktidar bloklarının dönüştürülmeden devamı gerçekleşmesi en zor olasılık olduğundan toplumun geleneksel olarak ağır tahakküm yaşayan geniş tabanı bir biçimde devreye girmek zorundadır. Yeniden yapılanmak isteyen küresel kapitalist güçler... ...gereksindiği için de bu böyledir. Ama uyanacak yığınların bu istemlerle sınırlandırılabileceği de çok kuşkuludur. Pandora'nın kutusundan nelerin çıkacağı belirsizdir. Belirsizliği giderecek olan kaos aralığındaki yaratıcı... ...özgürleştirici çabanın kendisi olacaktır. Tarihin hiçbir dönemiyle kıyaslanmayacak bir pratik değişim dönemi yaşanacaktır. Tıpkı yeni kentler kurulur gibi toplumun yeniden yapılanması tarihin gündemindedir. Orta Doğu'daki zorlukların temelinde bu gerçeklik yatıyor. Hakim sistemin yeniden yapılandırılmasıyla, halkların, toplumun, özgürlük güçlerinin yeniden yapılandırma mücadeleleri, büyük bir ilişki ve çelişki ortamında yürütülecektir. Yeniden yapılandırılacak bloklara gelmeden önce, politik tanımı bölge özgürlüğünde yeniden yapmak gerekir. Toplumların pratik yönetimi olarak politikanın, Güncel veya süreli tanımları kapsayabilir. Tutucu politika söz konusuysa toplumu yerinden saydırma, sıçrama yaptıracaksa atılım politikası olarak da tanımlanabilir. Üçüncü bir tanıtım boyutu içerikle ilgili olabilir. Devlet bloğunu ilgilendiriyorsa devletçi politika, devlet dışı yığınları ilgilendiriyorsa demokratik politika olarak da tanımlanabilir. Ekonomi, siyaset, kültür, sosyal sanat gibi alan boyutlarında da tanıma uğrayabilir. Toplumla ilgili en üst değişimler yüksek politika, daha sınırlı dar alanda ilgili olanlarına taban veya sığ politika denilebilir. Bütün bu tanımların ortak noktası toplumsal yürütme, değişim ve dönüşümün sanatına politika denildiğidir. Politik faaliyet toplumların yapım işleridir. Zihniyet çabası, ütopya, proje, plan ve program çalışması ise politik çabada eğitim, örgütlenme ve eylem çalışmasıdır. Zihniyet çalışmalarını politik çalışmalarla karıştırmamak kadar tersini de karıştırmamak büyük önem taşır. Mimar, usta ve işçilik toplumsal alanda çok daha özen isteyen bir sanat olarak politik sanat tanımlanabilir. Demek ki politika yapmak zihniyet alanında kendini hazırlamış olmayı, pratik alanda ise toplumun yürütme, değişim ve dönüşümü için gerekli güçle donanmayı yani eğitim, örgütlenme ve eylem yeteneğini gerektirir politikaya boşuna tanrısal sanat denilmiyor. Tanrı kral, tanrı gölgesi sultan, tanrının biçimlenmiş hali olarak devlet derken aslında tanrısal sanata vurgu yapılmaktadır. Dini ve mitolojiyi çözümlerken sosyolojiyi veya sosyal bilimi yetkin okumak gerekir. ABD ve seçkin ortakları için Orta Doğu'da askeri politik yapılanma yoğunca yürütülmektedir. Yalnız askeri pratiği politikadan ayırmamak gerekir. Kızgın, silahlı bir mücadelenin olduğu bir ortamda politikanın adı askerlik savaşıdır. Esas belirleyici olan bu ortamlarda savaşçılıktır. Politika, silahların sustuğu ortamda ordu bağlantılı çalışmanın uzantısı olarak karşımıza çıkar. Yani Klaus formülünün tersi geçerlidir. Savaşı belirleyen politika değil, politikayı belirleyen savaştır. Irak'ta bu gerçek çok açıktır. Irak'ta politikanın yolunu Yeni politika açan ABD'nin son teknoloji savaşıdır. Kaldı ki tüm Mezopotamya tarihinde politikanın yol başında hep savaş olmuştur. Son savaş tarihsel gerçeği sadıkaneye yansıtmaktadır. Savaş düşük yoğunluklu olduğunda ya da tümüyle durduğunda onun devamı olarak politik faaliyet hız kazanır. Demek ki politika savaşın silahlı olmayan bölümüdür. Eğitim, örgütlenme ve eylemliliğin silaha başvurmadan ama arkasındaki zihniyete dayalı olarak yürütülen kısmı oluyor. Bu anlamda ABD ve ortakları yoğun askeri destek altında başta Irak ve Afganistan olmak üzere tüm Orta Doğu genelinde büyük Orta Doğu projesi zihniyetini temel alarak politik yeniden yapılanmayı yürütmekte, değiştirmekte ve sürdürmektedir. Önceki kısımda üç senaryo halinde bu çalışmaları özetledik. Buna karşın tahakküme karşı çıkan özgürlük güçlerinin halk ve toplum savunması temelinde ne tür politik mücadeleyle görevli olduklarını açıklığa kavuşturmak büyük önem taşır. Bunun için gerekli ve öncelikli zihniyet tanımlamamızı yaptık. Politik tanımlamayı da yaptık. Somut politikanın kendisine gelindiğinde birinci plandaki görev halkların devlet odaklı olmayan komünal toplum ve demokratik duruşundan kalkarak demokratikleşmeyi yürütmek. Geliştirmek ve niteliksel kılmaktır. Devlet odaklı olmamayı ilkesel olarak ele almak gerekir. Toplumsal özgürlük devlet odaklı çalışmayla çelişir. Devlet odaklı çalışma ancak tahakkümcü güçler adına yürütülebilir. Özgürlüğü esas alan toplumsal güçlerin tahakkümle ilişkili olmak değil, karşı olmak gibi temel bir görevi olmaktadır. Devlet dışı politika olarak demokratizme odaklanmaları gayet anlaşılırdır. ...demokrasi tanımlamamızı devletin bir burjuva örtüsü olarak demokrasiden ayırt ediyoruz. Daha Atina ve hatta ilk Sümersite demokrasilerinden beri... ...gerçek demokrasiyle devletin birbirinin uzantısı olamayacağını... ...birinin çoğalmasının diğerinin azalması olduğunu... ...birinin bitmesinin diğerinin tam zaferi olduğunu iyice ayırt etmek gerekir. ABD ve ortaklarının dayattıkları demokrasi... Yoğun askeri iktidar aygıtına dayalı, çok sınırlı bir çevrenin burjuva feodal demokrasisidir. Toplumsal özgürlük güçleri ise, asgari bir toplum savunma gücüne dayansalar da, daha çok demokratik politikayı temel çalışma sayarlar. Demokratik politika ise, tahakküm altındaki tüm toplumsal birey ve grupların eğitim, örgütlenme ve eylem, politik, hukuki, ekonomik amaçlı gösteri, miting, protesto, ayaklanma ve savaş, ...koşullar zorunlu kılarsa, faaliyetlerini kapsar. Bu faaliyetler ya günlük yürütme çalışmalarıdır... ...ya sıradan reform, değişim çalışmalarıdır. Daha niteliksel değişimi içeriyorsa, devrimsel çalışmalardır. Hakim sistemin iktidar ve demokrasi çalışması... ...ne yoğunlaşırsa, özgürlük güçlerinin demokrasi çalışması da... ...o denli iç içe ve bazen karşı karşıya kalınarak yürütülür. Tarihte İngiliz, Fransız ve Rus devrimlerinin iç içe girdikleri hataları yapmamak çok önemlidir. O da her iki tarafın demokratik çalışmalarının ne birbirini inkar ve yok etmek ne de birbirinin içinde erimek gibi bir faciaya, büyük tarihsel bir yanlışlığa, zoraki doğruluk da denebilir, düşmemeye büyük özen göstermek gerekir. İki demokrasi arasında hem ilişki hem çelişki olabilir. Yine iç içe bir arada olabilecekleri gibi karşı karşıya da olabilirler. Esas olan inkarcı ve yok etme eğilimiyle iç içe eriyerek tekleşme tehlikesine düşmemektir. Bir aradanlığın ve karşı karşıya olmanın kural ve koşullarını, ilke ve esaslarını çok iyi belirlemek gerekir. Tekleştirme demokrasilerde her zaman tehlikelidir. Ardından demokratik inkarı getirir. Her grubun içte ve dışta kendine özgü demokratik seçeneğine özen göstermek demokratik dehanın üstün yanıdır. Tersi, eflatonik, filozof kralla, mitolojik tanrısal kral politikasıdır. Faşizmin, totalizmin, hiyerarşizmin, despotizm ve her türlü diktatörlüğün politikasıdır. Sonuçta tüm tahakkümcü sistemlerin antidemokratizmidir. Orta Doğu'da gelişecek demokrasinin karma bir nitelikte olması güçlü bir olasılıktır. Hem burjuva feodal, hem toplumsal emekçi sınıfların grupların taleplerini iç içe içermesi söz konusudur. Tek başına burjuva demokrasisi dönemi geçmiştir. Zaten hiçbir zaman saf haliyle uygulanmamıştır. Tek başına toplumsal halk güçlerinin demokrasisi de yalnız başına uygulanmamıştır. Tabii bu tanımlar toplumsal halkçı demokrasilerle burjuva demokrasilerinin ayrı ayrı hiç olamayacağı anlamına gelmez. Her halk grubu kendi demokrasisini yoğun yaşar yaşamalıdır. Ne kadar kendi öz demokrasisini içselleştirirse diğer grup ve sınıflarla ortak bir demokrasiyi de o denli, daha ilkeli ve tecrübeli yürütebilir, değiştirebilir, dönüştürebilir. Bu çözümlemenin ışığında Orta Doğu'da toplumsal olgularla demokrasi arasındaki ilişkiyi daha yakından görelim. Devletin demokratikleştirilmesi kavramının doğru bir kavram olmadığını gördük. Doğru olan devletin demokrasiye duyarlı olmasıdır. Duyarlılık, demokratik zihniyeti, yapılanmayı ve uygulamaları kabul etmektir. Denilebilir ki devletin gücünü ve büyüklüğünü bu durum sınırlar. Doğrudur, zaten demokrasinin varlığı devletin sınırlandırılması ve küçültülmesidir. Demokrasinin etkin işlediği ülkelerde devlet zorunlu, genel güvenlik ve aynı nitelikle ortak kamusal alandaki ihtiyaçların örgütlenmesi ve kurumlaştırılması biçiminde yeniden tanımlanmak durumundadır. Demokrasilerde klasik tahakkümcü devlet olamaz. Devletle demokrasi bu temel çerçevede ancak birlikte bulunabilir. Mevcut çağ koşullarında ne tümüyle klasik devlet, ne tümüyle demokratik yönetim olanakları vardır. Bu anlamda çağımız da devletten demokrasiye geçiş çağıdır diyoruz. Geçiş çağlarında genellikle geçmişle gelecekteki temel kurumlar bir arada yaşarlar. Feodalizmle kapitalizmin iç içe yaşadığı dönemler gibi. Orta Doğu Demokrasinin gelişimi oldukça sınırlıdır. Fikri ve refleksleri henüz tam uyanmamıştır. Grupların derin özlemi olmakla birlikte binlerce yıllık ceberrut devlet çok sert bastırmalarla bu özlemleri uykuya yatırmıştır. Zaman zaman patlamalar asilikler halinde kendini gösterse de devletin acımasız despotik karakteri tekrar tekrar bu özlemleri yerin dibine gömdürür. Fakat çağ gerçekleriyle bu devlet yapısının köklü bir çelişki içine girmesi, demokratik, özgür ve eşitlikçi özlemleri uyandırmaktadır. 20. yüzyıl bu yönlü gelişmenin işaretleriyle dolu geçti. 21. yüzyılda ise özlemden gerçekleştirmeye doğru bir gelişme güçlü olasılık olarak belirmektedir. En geriden seyreden coğrafya Arap ülkeleridir. Dinsel ve etnik yapının devlete bağımlı kılınması... Üst tabakanın devletçi karakterinin çıkar temelinde güçlü bağlarla bağlanması, demokratik refleksin uyanmasını ve harekete geçmesini zorlamaktadır. Dıştan müdahaleye ihtiyaç duyulmaktadır. İsrail'in Arap barında gelişmesi, şimdiye kadar Arap milliyetçiliğini ve dinciliği güçlendirmişse de, artık tersine bir etkiye yol açmanın ağzına gelip dayanmıştır. Kronik Arap-İsrail çatışmasının milliyetçilik, ve dincilikle çözümlenemeyeceği dünyaca da iyice anlaşılmıştır. Milliyetçi ve dinci liderliğin aşılması, demokratik önderler grubunun ortaya çıkması ancak mevcut kilitlenmeyi açabilir. Hem iç hem dış koşullar, Kıbrıs örneğinde görüldüğü gibi demokratik çözüm yönlü eğilime güçlü olanak tanımaktadır. Bunun için Büyük Orta Doğu projesi daha somut planlarla devreye girmektedir. Özellikle Suudi Arabistan ve Mısır'ın demokratikleşmesi önemli görülmektedir. Diğer küçük Arap devletleri Irak'tan ders almışçasına demokrasiye ilgi duymak durumunda kalmıştır. Dıştan dünya kamuoyu, içten binlerce yıldır bastırılıp saptırılan komünal toplum ve demokratik duruş özlemleri uykudan uyanmak üzeredir. Despotik Arap devletinin bu iki olguya uzun süre direnmesi ve demokrasiye alan tanımaması beklenemez. Krallık ve Cumhuriyet ünvanını taşımış olmaları Demokratikleşme açısından fazla önem arz etmez İkisi de despotizme eğilimlidir Önemli olan demokrasiye duyarlı olmaları Ve devletin sınırlandırılmasına ve küçültülmesine açılmalarıdır Geleneksel denge sistemlerine bağlı bu devletlerin varlığı 1990 sonrasında güçleşmiştir ABD'nin bölgedeki hegemonik varlığı Onları daha çok eyalet statüsüne zorlayacaktır ABD ölçülerinde bir demokrasiye yönelmeleri, devlet olarak yaşamaları için güçlü bir olasılıktır. ABD ve daha önceleri İngiltere, Fransa ve hatta Osmanlılara dayalı blok iktidarlarını önümüzdeki dönemde sürdürmeleri her geçen gün daha da zorlaşacaktır. Zaten Büyük Orta Doğu projesi bu zorluktan kaynaklanmaktadır. Demokratik yapılanmalar her ülke sınırında değişiklik gösterse de benzerlikleri de olacaktır. İnsan hakları, sivil toplum örgütleri, seçimler, çok partililik, medyada farklılaşma, parlamentoların güçlendirilmesi, bireyselleşmenin gelişmesi, ortak gelişmeler olarak gündemi işgal edecektir. Anayasal ve yasal etkinliklerde de gelişmeler beklenir. Gelişecek demokrasi ne tam burjuva, feodal ne de halk demokrasi biçiminde olacaktır. Devlet karşısında sınırlı ama toplumu giderek kapsayacak etkinlikler biçiminde açılımlar gösterebilir. Din ve etnisite olgusu demokratikleşme evresinde değişim göstermek durumundadır. Din ve etnisite biraz daha modern siyasi ve sivil toplum örgütleri halinde temsil edilebilir. Klasik anlamda din ve aşiretler yerini demokratik ve siyasi yapılanmalara taşırabilir. Ne dine ve etnisiteye dayalı devlet ve demokrasinin, ne de tümüyle bu olguları yatsıyan oluşumların fazla şansı olur. Özellikle Avrupa tarzı liberal ve sol eğilimlerin taban bulamamalarının en önemli nedeni dini ve etnisiteyi doğru çözememeleri ve bağ kuramamalarıdır. Halbuki toplumsal örgü büyük oranda bu iki olguya dayanır. Din ve etnisiteye yönelik köklü yaklaşım ve yaplanmalar geliştirmeksizin genelde siyaseti, özelde demokratik siyaseti başarılı kılmak zayıf bir olasılıktır. Ancak üstten çok şiddetli bir devrimci veya karşı devrimci diktatörlükle bu gerçekleşebilir. Ama kalıcılığı da hayli kuşkulu olur. Tarikat ve mezheplere de bu çerçevede yaklaşım göstermek gerekir. İki olguda da orta çağların bir nevi manastır düzenini görebiliriz. Sivil toplumun orta çağ biçimleri gibidir. Günümüzde de varlıklarını sürdüren bu kurumları demokrasiye döndürmek özgün çabalar gerektirir. İnkar ve bastırma yerine sosyolojik bir olgu olarak görüp özgürlük eğilimine bağlamak en doğrusudur. Kadın hakları ve özgürlüğü de olmazsa olmaz bir gelişme olarak demokratik süreçte önemli rol oynayacaktır. Bu konuya kısaca değineceğiz. Arabistan sahasında İsrail ve Suriye iki stratejik ögü olarak demokratikleşme açısından çok daha önemlidir. İsrail'in oldukça oturmuş bir demokrasisi vardır. Bu İsrail için zayıflık değil, güçlü olmanın önemli bir etkenidir. Aynı şeyi Suriye için söylemek zordur. Suriye ciddi bir yol ağzındadır. Ciddi reformlarla demokratikleşmede adımlarını hızlandırıp İsrail ile sorunlarını çözemezse ikinci bir Irak durumuna düşebilir. Demokratikleşme ve İsrail ile barış, Suriye'deki rejimin zora başvurmaksızın dönüşümünü sağlayabilir. Güçlü aydınların varlığı, farklı etnik ve mezhep yapısı, orta ve yoksul sınıfları ortaklaşa bir demokraside daha verimli bir gelişme sürecini sağlayabilirler. Suriye Kürtlerinin rolü Irak Kürtleri gibi değil de liberal, demokratik dönüşümün bir olanağı olmaya daha yatkındır. Bunu devletin duyarlı yaklaşımı belirleyecektir. Kuzey Afrika'da berberiler benzer bir rolü oynayabilir. Irak daha çok Arapların ve hatta Orta Doğu'nun demokrasi laboratuvarı olmaya adaydır. Hemen hemen bölgedeki tüm etnik, dini, mezhebi, siyasi, sosyal olguları barında toplaması, bu laboratuvar olma özelliğini pekiştirmektedir. ABD ve ortaklarının giderek derinleşecek çabalarıyla, alttan çeşitli etnik, mezhebi ve sosyal grupların artan demokratikleşme inisiyatipleri, bu ülkeyi demokrasi açısından stratejik bir konuma getirmektedir. Zengin bir tarih ve petrol doğru kullanılırsa, demokrasi için de bir fırsat olabilir. Kürtlerin demokratik federalizm dayatması, varlıklarının ötesinde, bölge çapında önemli sonuçlara yol açacaktır. Demokratik Irak Federasyonu, ileride daha da kendini duyuracak Demokratik Orta Doğu Federasyonu'nun prototipi olabilir. Bu nedenle gelişmeler çok önem taşımaktadır. Irak'taki çözümler Orta Doğu çapında genelleşebilir. İran'da demokratikleşme giderek güncelleşmektedir. Klasik devletin, Güçlü geleneği artık çağla uyumunu sürdürmekte gittikçe zorlanmaktadır. İran halkında demokratik heyecan ve özlemler yoğunlaşmaktadır. Irak'tan sonra demokratik federalizm İran içinde gündemleşebilir. İran'ın bölünmekten çok federalizme yatkınlığı daha güçlüdür. 2500 yıllık devlet geleneğinde de federalizme benzer ögeler hakimdir. Halkın yoğunlaşan özlemleriyle çağdaş bir federalizm bütünleşirse İran bölgesinin en güçlü demokratik federasyonu olabilir. Bir nevi ikinci Rusya gibi olur. ABD'nin artan baskıları karşısında Saddam'vari bir direniş yerine demokratik federalizme doğru bir kayma İran için gerçek ve kalıcı bir seçenek olabilir. Dinin aşırı siyasallaşması demokratikleşmeyi olumsuz etkilemektedir. Dinsel ideolojinin etkinliği giderek ters tepebilir. İran kültürü demokratikleşmeye daha yatkındır tarihsel direniş gelenekleri Zerdüştten Mazdek'e, Babek'ten Hasan Sabah'a kadar birçok tarihi şahsiyet, daha çok demokrasi kültürüne altyapı oluşturur. Yakın dönemdeki çok renkli muhalefet deneyimi, hastalıklarından arınarak tutarlı bir demokratizmi geliştirebilir. İletişim teknolojisi süreci hızlandırabilir. Eğer yönetim gerekli esnekliği gösterirse, İspanya benzeri bir demokratikleşme, İran içinde somutlaşabilir. Pakistan'da dinin rolü daha olumsuzdur. Anti-Hintçiliğin ve aşiretçiliğin beslediği dincilik devleti de toplumu da adeta tutsak kalmıştır. Fakat ABD'nin dinden desteğini çekmesi ve Afganistan deneyimi dinsel örgüyü zayıflatıp seküler bir demokrasiyi geliştirebilir. Başka türlü Hindistan ve İran'da, Afganistan'da baş edemez. Pakistan modeli hızla dönüşmesi gereken bir modeldir. Pakistan modeli, Afganistan deneyimi tüm Orta Asya için Irak benzeri bir prototip olabilir. Orta Asya'yı en çok değişime zorlayacak etken Afganistan'daki demokratikleşme deneyimi olacaktır. Türkiye Cumhuriyetlerinde demokratikleşmesi Rusya'ya daha yakındır. Fakat çevresi daha özgün gelişmelere yol açabilir. Orta Doğu'nun politik yapılanması parçalanmış, zihniyet ve devletlerden ötürü ABD türü bir gelişmeye kolay yönelmese de, tarihsel zemin ortaklaşmayı daha rasyonel kılmaktadır. İslam konferansı pek işlevsel değildir. Demokratik Orta Doğu Federasyonu idealize edilebilir. ABD ve ortaklarının demokratikleşmeyi çıkarlarına daha uygun bulmaları bu yönlü gelişmelerin şansını artırmaktadır. 1990 öncesinde esas desteklenen güçler, antidemokratik, despotik güçler iken, Yeni dönem tersini gündemleştirmektedir. Çağın demokrasiye doğru ivme kazanması, bölgenin daha uzun süre çağ dışı devlet yapılanmalarıyla yönetilmesini kaldıramaz. Sovyet-ABD dengesine dayanan son 50-60 yıllık ulus devlet olguları artık küreselleşmenin tahammül gösteremeyeceği verimsiz ve çözümsüz modellerdir. Sistem kadar... Alttaki halk gruplarını dinleyebilen ve buna göre demokrasiye duyarlı, küçülmüş ve sınırlandırılmış devlet gerçeği güçlü bir olasılıktır. Orta Doğu'nun demokratik uygarlık çağına geçişi bu etkenler nedeniyle dünyanın dönüşümünde de önemli katkılar yapabilecektir. Orta Doğu'nun yakın dönem somutlaşması olarak bu öngörüler açık ki halkın demokratik ve komünal sistemi açısından ideal olanı vermemektedir. ...bir dönemlerin sosyalist ütopyası gibi... ...ideal kalmaktadır. Ama daha gerçekçi bir idealdir. Mühim olan... ...toplumsal özgürlük ve eşitlik davasında olanların... ...kendi ilkeli tutumlarını... ...devlet odaklı çözümlere... ...aslında çözümsüzlüklere... ...kurban etmemeleridir. Bu ilkeli tutumu... ...real sosyalizm, ulusal kurtuluşçu... ...ve sosyal demokratların yaptığı gibi... ...tavizler karşılığında... ...terk etmemeleridir. Demokraside ısrar... Derinlik, özgürlük ve eşitlik için en emin yoldur. Lenin'in dediği gibi çok geç de olsa ancak bu yaklaşımla yani en geniş ve soluklu demokratikleşmeyle sağlanabilecektir. Orta Doğu uygarlığında kadın olgusu tüm toplumsal sorunların çözümünde odak durumundadır. Kısa tarihsel gelişmesi tekrarlanmaksızın önümüzdeki dönem için temel sloganımız bu sefer için üçüncü büyük cinsel kırılmayı erkek aleyhine gerçekleştirmek olmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadan hiçbir özgürlük ve eşitlik talebi anlam bulamaz ve gerçekleşemez. Demokratikleşmenin en kalıcı ve kapsamlı unsuru yine kadın özgürlüğüdür. Kadını önce mallaştıran, günümüzde ise her şeyiyle korkunç metalaştıran sistemin en zayıf yanı kadın sorunudur. Bir dönemlerin işçi sınıfı denilen olgu, rolünü en iyisinden kadın soyu yapmak durumundadır. Sınıfsallıktan önce kadın soyluluk çözümlenmelidir ki sınıfsallık ve ulusallık daha iyi kavranıp çözümlenebilsin. Gerçek bir kadın özgürlüğü, üzerindeki koca, baba, aşık, kardeş, dost ve buna benzer köleleştirici duygu ve iradelerin kaldırılmasıyla mümkündür. En iyi aşk, en tehlikeli mülkiyettir. Kadına yönelik erkek egemen dünyasının ürettiği tüm düşünce, din, bilim ve sanat kalıplarını çok sıkı bir eleştiriden geçirmeden özgür kadın kimliği açığa çıkarılamaz. Kadın öncelikle kendinin olmalı ki mal olmaktan çıksın. Mal, mülkiyet haline düşmüş kadın, erdemli erkek olmayı da önler. Böylesi kadınla düşüp kalkmak özgür erkeğin önündeki engeldir de. Böylesine düşürülmüş kadın, tersten de olsa düşürülmüş erkektir. Toplumların özgürlük düzeyinin kadın özgürlük düzeyine bağlılığı doğru bir belirlemedir. Konuya estetik açıdan baktığımızda özgür olmayanın estetiğinin de olamayacağı açıktır. Dolayısıyla estetik olmayan bir yaşam ancak primat sınırlarında gerçekleşir. Kadın olgusuna bir sanat olgusu olarak bakmak daha gerçekçi ve yaşamsaldır. Ne mal mülk ne işçi köylü gibi. Kadını doğanın en işleyen duyarlı parçası olarak görmek Belirli bir kutsallığı taşıdığını fark etmek Erkek egemen diliyle hitap etmemek Kadının sırlarla yüklü dilini anlamak Estetik bir yaşam açısından çok önemlidir En kötü toplumsal pratik Kadına dayatılan erkek egemenliği Onun hotkamlığıdır Hiçbir şey çaresiz durumda bırakılmış kadın üzerindeki Hoyrat erkek tavrı kadar kaderci olamaz Bana göre en güçlü olgun, duyarlı, eşit ve özgürlükten anlayan dolayısıyla demokrat erkek ve onlara dayalı toplum kadına karşı tanımladığımız ölçülere bağlı olmak ve gereklerini yaratmayı bilmekle gerçekleşir. Kölelikte en derinleşmiş toplum kadını en çok küçümseyen toplumdur. Yaşamaktan en anlamayan toplumda kadınla rastgele yaşamayı kabul eden toplumdur. Yine en kötüyü duyarsız, heyecan ve anlamdan uzak yaşamda köle kadında gerçekleştirilen yaşamdır. Tüm bu tanımlamaların ışığında Orta Doğu toplumuna baktığımızda neden geri, anlamsız, zalim, çirkin ve anlayışsız bir yaşamın hüküm sürdüğünü daha iyi anlamış oluruz. Kadınlara karşı bu kadar basit, estetikten yoksun, değersiz, mal ve hatta baştan savrulması gereken bir dert olarak yaklaşım gösteren bir erkek toplumunun iflah olamayacağı, barıştan yoksun ve çirkin yaşayacağı çok açıktır. Böylesi erkek toplumları, yaşam kutsiyetini, ana vatan yüceliğini, gerçek erdemi, anlamlı canlı bir doğa yaklaşımını yaratamazlar. Yaratamayınca da bahane olarak sık sık şeytan kadını gösterirler. Şeytan ve eksik denilen kadın, aslında kaybetmiş erkek toplumunun en aşağılık bir yalanıdır. Erkek egemen ideolojiye, Ahlaka ve toplumsal güç ve bireylere karşı güçlü bir savaşın verilmeden özgür yaşam kazanlamaz. Gerçek bir demokratik toplum yaratılamaz. Dolayısıyla eşitlik olarak sosyalizm de gerçekleştirilemez. Halkların politik seçeneği sadece demokratik değil, demokratik ve cinsiyet özgürlüklü toplumdur. Somut olarak kadın özgürlük mücadelesi, kendi öz partisini kurmaktan kitlesel kadın hareketine, ...tüm sivil toplum örgütlenmesine... ...demokratik siyaset yapılanmalarına kadar... ...iç içe yürütülmek durumundadır. Erkek egemenliğinin... ...ve toplumun elinden ne kadar kurtulur... ...ve bağımsız inisiyatifiyle hareket edip... ...güç kazanırsa... ...kadın o denli özgür kişilik... ...kimlik sahibi olabilir. Erkenden baş bağlama... ...en zalim bir köleliktir. Hiç başını bağlamama... ...en soylu davranıştır. Çarşafdan, türbandan tutalım... Kornoya kadar erkek eliyle kadına dayatılan uygulamaların alçaklığı hiçbir sınıf ve ulus kötülüğü kadar olamaz. Dolayısıyla kadının öfkesine, özgürlük bilincine ve hareketine destek vermek en yüce yoldaşlık ve insanlık değeridir. Orta Doğu en güçlü tanrıça kültü kadar en derin kadın köleliğinin yaşandığı uygarlığa tanıdık bölgedir. Üçüncü büyük cinsel kırılmayı sağlayarak kadın büyük bir yürüyüşe de tarihine yaraşır biçimde yer vermek durumundadır. Büyük düşüşlerin kalkışı da büyük olur. Bu temelde adeta yeni bir tanrıça dininin müminleri gibi yaklaşırsak, hak edilmiş kutsal analığa ve aşk kadınlığına ulaşabiliriz. Orta Doğu'nun alternatif toplumunda ekonomi, sınıf ve sosyalleşmenin nasıl olması gerektiğini fazla anlamlı bulmuyorum. Daha çok çözümlenmesi gereken konular ele alınanlardır. İşçiliği, işsizliği ve köylülüğü tanımak değil, tanımamak gerçek devrimciliktir. Bu sınıfsallıkları a ve patronun kulları olarak düşünmek gerçeğe daha da yaklaştırır. Özgürlük, işçiyi ve köylülüğü ekonomik olmasa bile zihniyet ve demokratik politikada açtığı oranda gerçekleşir. Sorumluluktan ötürü işçi ve köylü olunur. Özgürlük, zorunluluğun aşılması ise o zaman işçi ve köylü olmayı aşacaksın. Gerçek sınıf mücadelesi bu zihniyetle ve demokratik tarzla yürüdüğünde eşitlik olarak sosyalizmde o zaman gerçek anlamını bulur. İşsizlik demokratiksizliğin ürünüdür. Demokratik olmasını bilen bir toplum işsiz üretemez. Nerede çok işsizlik varsa orada o kadar demokrasi yok demektir. İşsizlik olgusu genelde sınıflı uygarlığın bir illeti, hastalığıdır. Ona karşı çıkmayı bilen insan ve topluluklar hiçbir zaman işsiz kalamaz. Hiçbir iş bulamazsa en yüce iş demokrasi işi olduğuna göre herkese de en yüce iş var demektir. İyi bir demokrat ol, özgürlük için savaş. Göreceksin ki ömründe bir saat bile avare, işsiz kalamıyorsun. Demokrasi savaşını veremeyen halklar, topluluklar her zaman avare, ırgat ve işsiz olacaklardır. O halde bir toplumu, bir bireyi ne kadar demokrasi mücadelesi için eğitip örgütleyerek eyleme sokarsak, o denli işsizliğe, avareliğe, ayyaşlığa ve tembelliğe karşı mücadeleyi kazanmış olacağız. Orta Doğu halkları demokrasi için ayağa kalkmadıkça, asırlık miskinlik, tembellik ve işsizlikten de kurtulamayacaktır. Demokratik olmasını bilen toplumlar, vatanlarına, her tür kaynaklarına, Emeklerine, kültürlerine de sahip olurlar ki o zaman sadece verimli insan emeği kalır. Bilim-teknik çağıyla bu emek birleştiğinde herhalde açlıktan ve işsizlikten eser kalmayacaktır. Tekrar vurguluyorum, işsizlik ve tembellik demokrasisizliğin ve köleliğe alışmanın bir ürünüdür. Ortadan kalkması isteniyorsa devlete, patrona ikisi de işsizliğin ve her tür düşkünlüğün temel kaynağıdır, yalvararak değil... Demokratik örgüt ve eylemi dayatarak sonuç alacaksın. Gerçek ekonomik mücadele bu denli demokratik eyleme bağlıdır. Diğer yollar sarı sendikacılığın ve patron ajanlığının bir oyunudur. Ucuz tavizlerle ömür boyu işçi ve köylü köleliği olarak kalmaktır. Demokrat olmasını bilen ülkeler ve toplumlar tarihte Atina ve günümüzde İsviçre, İngiltere en zengin ve başarılı olmuş toplumlardır. Tarih Orta Doğu'da ekolojinin, çevre biliminin iyice öldüğünün de tarihidir. Sınıflı toplum uygarlığı doğaya yabancılaştığında çevrenin kalıcı tahribatı da gün gün, ay ay, yıl yıl, yüz yıl, yüz yıl, bin yıl, bin yıl gelişip durdu. Bütün ormanları ve toprakları neredeyse çöle dönüştü. O orman ve topraklar ki insanlığın en verimli atar damarını oluşturdu. Üzerindeki bitki ve hayvanlarla Uygarlığın yolunu açan en temel alanlardı. İnsan, insana kulluğu dayattığında, doğaya da tahribatı, acımasız baltasını dayattı. Cennet hayalini yaratan alanları çöle çevirdi. Orman kalmayınca toprak, toprak kalmayınca bitki, hayvan ve insan kalmadı. Aç kaldı, susuz kaldı, kalamadı. Sonuçta en zengin topraklar, en yoksul, göçülen topraklar haline geldi. Bir dönemlerin dört yönden akın edilen toprakları, dünyanın dört yanına kaçılan topraklara, bozkırlara ve çöllere dönüştü. Orta Doğu'da ekolojinin tarihi de kadının tarihi gibi yazılmamıştır. Nasıl özgür kadın için kadın tarihini bilmek gerekiyorsa, ekolojik toplum için de ekolojinin tarihini iyi bilmek gerekir. Çevre bilinci ve eylemine dayanmayan bir demokrasi ve cinsiyet, özgürlükçü bir toplum halkların gerçek seçeneği olamaz en kabasından büyük bir ormanlaştırma ve erozyona karşı yeniden topraklandırma hareketine dayanmayan bir demokrasi ve cinsiyet özgürlükçü hareketin diğer erkek tahakkümlü dünyadan farkı olamaz ekolojik hareket kuracağımız yeni toplumun olmazsa olmazlarındandır ekoloji sadece ekonomi değildir bir zihniyet kaybettirilmiş canlı ve kutsal doğa anlayışına yeniden dönüştür. Cıvıl cıvıl bizimle konuşan, bizimle var olan, bizi var eden bir doğa bilinci olmadan ölüm gibi kara toprak, cansız ve kutsallığını yitirmiş bir doğada yaşam, büyük oranda değerden düşmüş yaşamdır. Çevre bilinci sadece kirli su ve hava için olamaz. Tümüyle doğa ile olma, parsel parsel olmuş doğadan bütünleşmiş doğaya dönüştür. Bu da, Demokratik ve sosyalist topluma varıştır. Bu denli iç içelik söz konusudur. İnsanı üreten evrim zincirine saygıdır. İlkel komünal toplumun kendiliğinden sağladığı doğal toplumu, bilim ve teknoloji ile günümüzde daha bilinçli yaratabiliriz. Belki Orta Doğu'nun kanlı sorunları karşısında ekolojik sorunlar fantazi gibi gelebilir. Ama unutmamak gerekir ki bu kanlı, açlıklı ve işsizlikli sorunlara ekolojiye ihanet edilerek gelindi hekimliğe dayanmadan nasıl sağlıklı bir tedaviden bahsedilemezse ekolojiye dayanmadan da sağlıklı bir toplumdan bahsedilemez dolayısıyla demokratik ve özgür cinsiyetli toplum kurulamaz Orta Doğu toplumları tüm halklarıyla yol ağzına dayanmış bulunmaktadır Hegemon güç ABD'nin imparatorluk eğilimi çözüm getirmekten uzaktır ona karşı yeni Vietnamlar gerçekçi bir yaklaşım değildir. Yeni bir 1920'ler Türkiye'si de söz konusu olamaz. Başta denge gücü Sovyetler olmadığından, daha önemlisi emperyalizm eskisi olmadığından, eskisi gibi bir Türkiye ulusal kurtuluşçuluğu, Vietnam kurtuluşçuluğu olamaz. Her tarihsel dönemin koşul ve hedefleri, dolayısıyla örgütlü savaşları da farklı olur. Günümüz ABD ve ortaklarına karşı en anlamlı tavır, halkın ve toplumun tüm özgürlük güçlerini, tutarlı, uygulanabilir bir demokratik, özgürlükçü ve ekolojik programla ve geniş örgütlenme ağlarıyla bütünleştirerek hareketlendirmektir. Belki az kandı ama en bilinçli ve sonuç alıcı savaş böyle olur. Gerektiğinde ilkeli uzlaşmalarla, bu olmazsa kendi öz demokratikleşmemizi öz savunma güçlerimize dayanarak, köyde, kentte, dağda ve çölde gerçekleştirebiliriz. Kendini demokratikleştirmeyen halkların başarı şansı olamaz. Halklar en genelinde iradelerini temsil eden kongreleri ile her tür sivil toplum, kooperatif ve komün çalışma grupları ile harekete geçtiğinde başaramayacakları bir toplum davasının olmadığını göreceklerdir. Orta Doğu'nun yeni tarihi döneminde halkların ayağa kalkışı, bu temelde olduğunda sadece eskinin emperyalizm dayatmalarının benzerlerini boşa çıkartmakla kalmazlar. Anlamlı, ilkeli uzlaşmalarla daha barışçıl demokratikleşmelere de öncülük edebilirler. Tarihsel uygarlıklarına yaraşır bir ayağa kalkmayı böyle gerçekleştirebilirler. Devrimcilerin rolü nerede kaldı denilirse her şeyden önce çizmeye çalıştığımız bu sosyal bilim gerçeğine ulaşmayı bilmeleri gerekir. Sosyal bilimsiz devrimcilik veya toplumsal dönüşümcülük bazen farkına varmaksızın cinayet ve hıyanetlere karışabilir. Bunu önlemenin yegane yolu sosyal bilimimizi iktidar bilme güçlerinin elinden kurtarıp yeniden yapılandırmaktır. Kendi sosyal bilim okullarımızı ve akademilerimizi kurmaktır. Politikamızın arkasına sosyal bilime dayalı zihniyetimizi esas kılmaktır. Belki de hepsinden en önemlisi toplumsal ahlakı egemen kılmaktır. Ahlaki politikada, doğrusu çizilen yolda sonuna kadar yürüme, sabır, inanç ve iddiasıdır. Dönmemek, ihanet etmemek, bunlar için bahane bulmamaktır. Ahlak, bilimle yoğrulmuş zihniyet dünyamızla anı anına uyumlu olabilmektir. Bilinçle sürekli yaşamaktır. O halde bilim, politiklik ve ahlak el ele verdiğinde genelde insanlığın ve özelinde onun ayrılmaz parçası olan bölgesel halklarımızın hizmetinde, başarılamayacak, üstesinden gelinemeyecek bir toplumsal davamızın olmadığını göreceğiz. Tarih ve toplumun vicdanı olarak ahlakımız, her zamankinden daha fazla bu yönlü bilinçle, yüklü politikayı yürütmeyi, onunla arzulanan, öngörülen toplumsal değişimi ve dönüşümü sağlamayı emretmektedir. Özetle Orta Doğu halklarının demokratik uygarlığa geçiş çağında belli başlı üç seçeneği bulunmaktadır. Birincisi, var olan statükonun kurulu düzenin olduğu gibi devam etmesidir. 20. yüzyılın denge sisteminden yararlanarak varlığını sürdüren düzenin sonuna gelinmiştir. Real sosyalizmin çözülüşüyle hem hızlanan hem de tek kutupluluğun ağırlık kazanmasına yol açan güncel kriz durumu ABD'nin hegemonyası altında kaos imparatorluğuyla aşılmaya çalışılmaktadır. Üçüncü büyük küreselleşme hamlesi bu döneme denk gelmektedir. Bilim ve teknolojik devrimle çığ gibi büyüyen arz fazlalığı yoksul kitle engeline takılmaktadır. Küreselleşme bu çelişkiyi çözmeden amacına ulaşamaz. En temel engel olarak ulus devletin statük yapısı görülmektedir. Bu yapıların bireyselleşme, liberalleşme ve demokratikleşme temelinde aşılarak yeniden yapılanması giderek ağırlık kazanmaktadır. Halk yığınları için hem olumlu hem olumsuz yanları olan bu gelişme, demokratik uyanışı ve hareketlendirmeyi hızlandırmada objektif bir etken olarak görülebilir. Dolayısıyla hem sistemin hegemonik gücü hem de alttan halkların artan uyanışı ve hareketliliği, statükoyu gittikçe sürdürülemez kılmaktadır. Çözümsüzlüğü bir yaşam tarzı haline getirmeye çalışan, zorlanınca yüzüne makyaj çalan ve zaman zaman provokasyonlarla ömrünü uzatmaya çalışan statüko gittikçe tecrit olmaktadır. Eskiden olduğu gibi arkasında ABD ve Rusya'ya dayalı sistemlerin desteğini bulamadığı için daha da hırçınlaşan düzen, adeta patinaj yaparak zaman öldürmektedir. Eskinin sahte sağ ve solcu demagojilerini kullanarak da sonuç alması mümkün görünmemektedir. Ne faşizm ne de totalizm devletin ve toplumun kontrolü eskisi gibi destek bulabilir. Halkların gün geçtikçe desteğini yitiren statükocu ulus devletin giderek çözülmesi, üst tabakasının yeni hegemonik yapıyla bütünleşmesi, alttaki halk yıllarının ise demokratik düzen arayışları bu zoraki seçeneği devre dışı bırakacaktır. Orta Doğu'da güncel olarak yoğun yaşanan bu süreç, gittikçe ağırlaşan sorunların çözümüne tam götürmese de engel konumundan çıkartması mümkündür. Özellikle Mısır başta olmak üzere tüm Arap devletleri, Pakistan, Türkiye ve İran, statüko ile değişim arasında bocalayıp durmaktadırlar. Önlerindeki sürece ilişkin net kararlarını verememektedirler. Fakat üstten ABD'nin Büyük Orta Doğu projesinin, alttan halkların demokratik, cinsiyet özgürlükçü ve ekolojik toplum projesinin yoğunlaşan etkisi altında değişim sürecine girmeleri güçlü bir olasılıktır. İkinci seçenek, pratik yanı ağır basan sınırlı karma demokratik düzen seçeneğidir. Emperyalizmin geçmişte tek taraflı iradesiyle yapılandırdığı düzen kurma çağı geçmiştir. Yeni hegemonik güç olarak ABD'nin benzer tek taraflı iradesiyle düzen kurup sürdürmesi zor bir olasılıktır. Buna karşılık çeşitli ulusal toplulukların yakın çağda kurdukları ulus devlet düzenleri de sorun çözme yeteneklerini kaybettikleri gibi hem içte hem dışta sorunların kaynağına dönüşmüş bulunmaktadır. Sistemler arası denge döneminde bir arada tam bağımsız duruşlar gittikçe zorlaşmaktadır. Çağ karşılıklı bağımlılığı öne çıkarmaktadır. Üçüncü büyük küreselleşme hamlesi bu süreci hızlandırmaktadır. Uluslararası dönem yerini şirketler arası döneme bırakmaktadır. Ulus devlet şirket devlete dönüşmektedir. Ulusal sermaye yerini şirketler arası sermayeye bırakmaktadır. Diğer yandan yerel kültürler büyük canlılık göstermektedir. Yerellik yükselen bir değer olmaktadır dönem bu etkenler altında küresellik ve yerelliğin öne geçtiği çağ olarak tanımlanabilir. Bu olguya denk gelen siyasi sistem ise, ne eskinin gelişmiş ulus burjuva demokrasileri ve faşizm, ne de geri ulusların reas sosyalizm ve ulusal kurtuluş totalizmleri olabilir. İç içe iki düzenin bir arada yaşamasına dayanan karma nitelikli demokrasiler olabilir. Ulusal ve yerel ölçekli toplumsal grupların, Demokratik ittifakları en geçerli yöntem olmaktadır. Sağ ve solun eski tek partili, kendi iç ve devlet yönetimleri yerini çok partili, demokratik etkili yönetimlere bırakmaktadır. Böylelikle temsil kabiliyeti bulan her grup küresel sistemle daha yakından temas edebilmekte, akışkanlık artmakta, arz fazlası emilmektedir. Dünya genelinde yaşanan bu süreç Ortadoğu ülkeleri için gittikçe daha çok olasılık haline gelmektedir. En eski statükolu yapıların aşılma zorunluluğu bu seçeneği güncel kılmaktadır. ABD'nin Büyük Orta Doğu projesi bu önemli ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Orta Doğu halklarının ise tek başına öz demokrasilerini geliştirebilecek bilinç ve örgütlülükte olmayışları, iradelerinin oldukça parçalanmış olması, yeni uyanma ve harekete geçme durumları, tek taraflı bir demokratik seçenek oluşturmalarını güçleştirmekte, geleceğe yönelik ütopya olarak bırakmaktadır. Buna rağmen ilkeli uzlaşma için kendi iç demokrasilerini özenle ve yetkin olarak geliştirmelerini ertelenemez ve vazgeçilmez kılmaktadır. Kaos aralığının özgür ve yaratımcı özellikleri geçiş çağının önemini arttırmakta ve karma demokrasilerde halkların başat duruma geçmesine fırsat tanımaktadır. Üçüncü seçeneğimiz, daha çok geleceğe yönelik bir ütopya olarak... ...halkların devlet odaklı olmayan, ahlaka öncelik tanıyan... ...demokratik, cinsiyet özgürlükçü ve ekolojik toplumudur. Ütopya yanının ağır basması, günümüzde hiç yaşanmayacağı anlamına gelmez. Bilakis mütevazi adımlarla bu soylu davanın yürütülmesi... ...her zaman ve her yerde güncel görevdir. Bazı dönem ve yerlerde az veya çok yoğunlukta yaşanabilir. Halkların ve çeşitli özgür toplulukların iç demokrasilerini geliştirerek toplumsal cinsiyet özgürlüğünü sağlayarak ve ekolojik toplumun ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamayı öğrenmeleri her geçen gün bizleri bu toplum ve demokrasisine daha da yakınlaştıracaktır. Devlete dayanmadan kendilerini yönetemeyen halk toplulukları arzuladıkları özgürlük ve eşitliği asla gerçekleştiremezler. Devletten beklenen demokrasi ve sosyalizm, gerçekte demokrasinin ve sosyalizmin inkarıdır. Tarihte yüzlerce kez denenen bu yöntem, her zaman tahakkümcü ve istismarcı güçlerin güçlenmesine yol açmıştır. Devlet odaklı olmayan demokrasilerde, halk toplulukları kendi öz savunmalarını da kendileri sağlamak durumundadır. Halk savunma milisleri, gerekli olan her yerde, köyde, kentte, dağda, çölde, başta halkın demokrasisi olmak üzere, korunması gereken bütün değerlerini gaspçılara, zorbalara ve hırsızlara karşı korumasını bilmelidir. Ekonomik olarak komün, kooperatif ve diğer çeşitli çalışma gruplarıyla metalaşmaya dayanmayan, halk sağlığına uygun, çevreye zarar vermeyen bir ekonomi geliştirmek mümkündür. Sömürü düzenlerinin yapısalcı bir özelliği olan işsizlik, halkın demokratik ve ekolojik toplumunda sorun olamaz. Hukuk yerine, Ahlakın esasla rol oynadığı, yaratıcı bir eğitimle yaşam tutkusu gelişkin olan, kendi içinde savaşı tanıyan, kardeşçe ve dostça ilişkilerin egemen olduğu bu toplum, eşitlikle yüklü sosyalizme geçişin en doğru yoludur. Orta Doğu halklarının tarihte uzun süre yaşadıkları komünal toplum ve eşitliğe yakın etnik düzenleri günümüzün bilim ve teknolojik olanaklarıyla birleştirilirse daha gelişkin demokratik, Cinsiyet özgürlükçü ve ekolojik toplumu yaşamak en soylu değer olarak anlam bulacaktır.